Evet buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Biz eee Tahife-i Mansure ile ilgili gelen e, hadisleri biliyorsun maalesef. Burada e, mukatele edecekler şeklinde bir şey var mı? Ayıratı var mı? Yani kıyamete kadar mukatele eden bir grup olacak. Maalesef onlara zarar veremeyecekler şeklinde. Evet varakım yani cihat yapanlar oldu. Yani Tayfetül Mansure'nin dağlarda veya işte kafirlerde silahlı kıtal yapanlar oldu. Bu evet. iddia ediyor bazıları. Bu doğru bir şey midir? Tayfetül Mansure sadece silahlı kıtal yapanlar mı? Evet. Ee, şimdi elhamdülillah şimdi Tayfetül Mansura alimler diyorlar ki Tayfetül Mansura dediğimiz yani zefere Allah indinden Zefere nail olan Taifedir Bir de El Fırkatun Naciye var Kurtulan Toplum Bu çizsi e, Neyin sıfatıdır? Hakiki, sadık müminlerin sıfatıdır Bu çizsi içinde tecelli etti Birinci kuşakta Birinci halakada Sahabede tecelli etti Sahabe hem Taife-i hem fırkatun naciyeydir. Fırkatun naciye nedir? Fırkatun naciye e, İslam ümmetinde kurtulan toplum kimdir? Kim Resulullah sallallahu ve sellem izinde giderken? Yani bu ceneldir. Cenel nedir? Yani itikatta, davatta, ibadatta, sünnete uymakta her ne şekilde uysan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem matemat uysan Resulullah'a uymak için sahabeden geçmen lazım. Sahabenin ilmine uysan, onların ilmine bağlı olsan sen nesin? Taifetül Mansura, eee naciyesin. Kurtulan topluluğsun. Yani e, bu diğer fırkalar, ehli sünnetin haricindeki fırkalar taife e, firkatın naciye değil. Ehli sünnet derken ehli sünnel Mahva. Mahva nedir? Öz öz ehli Sünneti. Şimdi her çeşit ehli sünnetin şemsiyeti altına giriyor. Ben ehli sünnetim diyor. Hakiki ehli sünnet kimdir? Bir şart var. Şimdi her çeşit ehl sünnet diyor. ehl sünnetin asas kaynağı nedir? Her çeş kitap sünnet diyer. Ama bu neden ehl sünnet olmuyor? Diğer tayfeler de kitap sünnet diyorlar. Kitap sünneti inkar eden zaten kafir olur. Ama ehl sünnet neyle belli olmuş? Üçüncü şartten. O da nedir? İcmadır. Ehli sünnet olmak için... Kitap ve sünnet tecbasına yetmez. Sen yine Fırkay-i Naciye'nin altına girmezsin. Bu terimin e, şerefine nail olmazsın. Bu terimin şerefine nail olmak için e, Fırkay-i şerefine nail olmak için neye uyacaksın? Kitap ve sünnet icmaya uyacaksın. İcma nedir? İcma bir kısım arkadaşlar bu bir termi e, bir e, mustalahtır. İlmi bir musta terimdir, mustalahtır. Bunun adını kim koymuş? Bunun adını bizim büyük alemler birinci kuşaktan koymuşlar. icma Yani icma etmişler, ittifak etmişler, anlaşmışlar bu konuda. Hiç kimse bunlara muhalefet etmemiş. Bu da nedir? kitab ve sünnetin nasıl anlaşılır? Allah ve Resulü'nün muradı nedir bu sözden? Şimdi Allah ve sözünü kim anlar, alimler anlar, bize aktarır. Alimler Allah'tan, Resul, e, Allah ve Resulü ile ümmetin arasında çöprüdüler. O çöprü olmadan biz geçemeyiz. Ha bir tane diğer olar adam ise ben de adamım. Tabi sen de çöpür olsan halal olsun. Ama o çöprünün de sıfatı var. O alim, alim olmak için belli şeylerden geçebilirsin. Her Arapça bilen, her ağzı olan alim olamaz. Şimdi Fırkay-i Naciye dediğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izinde gideceksin. Ha bazı arkadaşlar bu icma'ın terimini değiştiriyorlar. Fehmus Selef diyorlar. Selefin anlayışı. Bu da doğruysa da eksiktir bu tanım. Bu tanıma alimler karşı geliyorlar. Eksiktir. E, Menhecus Selef Fehmus Selef bunlar hepsi icma e, tam parçalardır. İcma orjinal bir kelimedir. Ümmet bunun üzerine anlaşmış. Bunu değiştirmememiz lazım. Kapsamlı bir kelimedir. İşte, çitap sünnet icmaya uydun, sen ne olursun? Kurtulan toplumdan olursun. Bir de, başka bir terim var ehl sünnette. Sahabeler yine nail oldular. O da, et-taifetul mansura. Taifetul mansura nedir? Türkçesi, yani bir taifa var. Taifa nedir? Azınlık. Mansura zefer. Zefere kavuşan taifa. Allahu Teala bunları her zaman yer üzerinde eksik etmez. La yezal taifetum min ummeti kaimine bil haqqi her zaman la yezel istimrariyye devamlı ifade ediyor. Yani her zaman her zamanda, her meçende ne var? Bir taifa var. Taifa Arapça'da azınlıktır. Bir taifa var. Onlar hak üzerine kaimdiler. Hak üzerine hak nedir? Furkaynecilerin matodudur. Nedir Furkaynecilerin matodu? Kitap, sünnet, icma. Kitap, sünnet, icma. Kitap, sünnet. Ahmed Efendi, Mahmud Efendi, Abdullah Efendi'nin aynı şeyiyle değil. Çitap, sünnet, icma. İcmaten belli olur. Buna uydun sen taife-i olursun. Bu azınlık hakten her zaman da لَا يَذُرُّهُمْ مَنْ Hadisin tamamında. Bu taifeyi kim düşmanlık çesse, ümmet toplansa, bütün yer üzerindeki insanlar toplasa bunlara zerel veremezler. İtikadlarından bir şey değişemezler. Bunlar devamlı Allah tarafından zafere Kavuşmuşlar kavuşurlar da her zaman Ama bu zefer e, sihirli bir asa değil Yani sihirci gibi bir asa Şimşek çaldın böyle oldu böyle oldu Aynen mesela bazı insanlar Diyerler illa çibirten evliya Allah Olmaksızın keramat göstersin Öyle yedirilsin yani bilmem ne yapsın Havada uçsun hayır öyle bir şey değil Bu zefer Yerine göre ani olur Yerine göre manevi olur Aynen şey gibidir yani bu zefer Allah'ın zeferi hikmetine bağlıdır. Yerine göre e, eşkar olur, yerine göre onları sabit kılmaları zeferdir Allah'tan. En büyük zeferlerdendir zaten alimler diyorlar. İtikadı üzerine ne olacak? Sabit kılacak, sabit olacak. İşte bu türlü e, şeylere, inançlara sahip olsa Allah-u Allah Teala indinden o zefere, ee, e, kurtu, e, kavuşan Toplumdur Bunun içine kim giriyor. Alimler giriyor. girer Davatçiler girer düz vatandaş girer Düz musulman yani Pardon düz musulman Buna girer ne üzerinde olsa O musulman eğer O musulman eğer Şey üzerindeyse e, Efendime söyleyeyim o Müslüman eğer e, Fırka-i Naci'ye itikad üzerindeyse, kitap, sünnet, icma çizgisinde gidiyorsa, inanıyorsa, onu ibadetin gereği, şertleriyle yaşıyorsa, ibadetin şartları üsttür. E, Muhabbet, korku, raca. Yani severek ibadeti yapacaksın, Allah'tan korkarak yapacaksın, yapmasan cezası var ve umid edersin. Ben hakkıyla yapmasam Allah'a rahimdir. Umid edersin. Ona göre bu nedir? Bu Taife-i fırkay Naci olursun. Evet bu taif, Ben de, sen de başkaları da olabilir taife el Mansur'a. Fırkay-i olabiliriz. Hiçbir sorun yoktur. Yeter ki ölçü nedir burada? Uymaktır. Şimdi bu kapsamlı bir e, şeydir. Her çeşit kaplar. Yerine göre kalemiyle cihad eden, yerine göre ağzıyla davet yapan, yerine göre yerine göre Emir bilmarufan nehi almuncar yapan yerine göre tağutun önünde sen yanlış yapıyorsun diyendir. Her yerine göre bunu bir çöşe sıkıştırmak olmaz. Bu kapsamlı bir terimdir, şer'i bir terimdir. Bazı arkadaşlar illa çi bücüm Demek yanlıştır. Yanlıştır bu bakımdan. Evet bir bir bir toplum cihad yapıyorsa cihad. Zor olduğu şartlarda koşullarda cihat yapıyorsa e, Kriterlere uyuyorsa da Eğer tabir caiz ise Yani kitap sünnet e, Fırkay-i Naciye'nin e, Cihatta bile Fırkay-i Naciye'nin yoluna uymak lazım Kitap sünnet icma'a uyuyorsa Ehli sünnet şeriatının Öz ehli sünnet şeriatının Yolunda gidiyorsa Oların kurallarına bağlıysa Evet, o, o da e, taifeyi i Mansur'adır. Ama illaçı bunlar taife Mansur değil. Ama e, bir tane e, minberde, hutbalarda, camide, e, dershanasında, e, kalem ile, nerede cihad ediyorsa, nerede vaaz yapıyorsa, nerede emel bir maruf ve neil munkar yapıyorsa, o nedir? Taife-i Mansur'adır. Bu yerine göre, Kital'de, cephelerde. Cihad mücahitler olur, yerine göre imam olur, yerine göre öğretmen olur, yerine göre baba olur, yerine göre yayıncı olur, yerine göre gazetacı olur, yerine göre e, her insan bu kriterlerde, bu şartlarda, bu çizgide gidiyorsa Taif-i Mansur'a'dır. Evet ama biz dedik cihadın özel yeri var ümmette, şey İslam şeriatında nedir? Zervet senamil İslam. İslam'ın en üç noktasıdır İslam en yani İslam bir kubba gibidir. En ü noktası neredir Beyrah'ın astığı kubbanın üzeridir en gözde yeridir cihad odur Cihad olmasa İslam olmaz cihad olmasa o, halimiz bugün olur işte Niye bir ümmet rezil olmuş Niye her ümmet Rasulullah'ın hadisi tecelli ediyor diyor ki e, e, bir gün olur ki bütün ümmetler sizin ümmetin e, be, sizin ümmetiniz üzerine toplanırlar. Nasıl ortaya böyle e, düğünlerde ortaya bir tepsi koyarlar içinde yemek var, pilavdır filandır. Her çeşit eliniz doy yemekten yer. Aynı ona ona benzetiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün ümmetler sanki o yemek sofrasına toplanmış. Da, her çeşit bir şey alıyor. Bu ümmetin hayr khir alıyor. Oradan sahabe diyor ya Resulullah biz şey miyiz o zaman az, azınlık az, az mıyız yani Azınlık mıyız Hayır çoksunuz diyor Ama o kadar çoksunuz ki Çokluğunuz bir şeye yaramıyor Aynen selin getirdiği O çöpük gibi çoksunuz Çöpük odun çöp Sel toplar önüne ne geçse toplar Ama bir tane oduncu bir tane marangoz Dur bu selden toplayandan bir şey bulayım Hiçbir şey bulamaz Bulsa bulsa odun bulur o da yanmak için o yanmaya da el vermez. Çünkü hepsi çöp gibi şeyler geliyor. Köpük gibidir. Öyle çoksunuz. Ne zaman, diğer hadiste diyor, ne zaman siz cihadı terk ettiniz, dünyaya daldınız, faizden amel ettiniz, işte o günde siz zillete kavuşursunuz. Ümmet niye zillete kavuşmuş? Evet, cihadı bırakmış. Cihadı bırakmış. Hatta Osmanlı devleti son zamanda niye böyle zayıf oldu? Cihadı bıraktılar. Daldılar dünyaya, He? alimler daldılar işte bu olur, bu olmaz, bu caizdir, bu caiz değil, işte bu teknoloji olur, bu olmaz. Şöfere ne yaptı? Bastı gaza teknolojiye de ilerledi. Bu sünnetin hayatıdır, sen çalışmasan başkaları çalışır. Ama Fatih gibi bir mücahit adam, Osmanlı'nın zirvetinde kanuni gibi adamlar ne yapıyordular? Gece gündüz teknolojinin o zamanın şartlarında en ilerisini yapıyordular. Silahın en alasını yaptılar. Belki icat ettiler dünyada öyle bir silah olmamış ki. Neyse, açtılar laçtılar Konstantiniyye'yi, İstanbul'u fethettiler. Fatih nasıl fethetti? O toplardan. O topları nasıl ilimden? Onun için bıraksak biz bu şeyleri, cihat her meydanda cihat etmektir. Ama cihat dedin, asas cihat nedir? Asas cihat silahlan cihattır. Ondan sonra nefisle cihat var, ondan sonra kalemle cihat var değil de. Ama asas cihat nedir? Kitaldedir. Çünkü en zoru budur, kitaldendir. Kan dökmek var, hayatını döküyorsun. Cihat önemlidir, mücahidler insanların, Müslümanların baş tacıdır. Çünkü adam gitmiş hayatını koymuş. Hayatını koymuş kitallerde. Ama şart var, Hayatı, hayatını kitelde koyabilirsin. Anlatabildim mi? Ama bir şartla sen bizim başımızın tacı olursun. Ehli i sünnet el Mansura Fırkay-i Naciye'nin şertlerine uyacaksın. Ölçülerine uyacaksın. Kitap, sünnet, icma' alimlere uyacaksın. İcma' dedik alimler demektir. Sen alimlere uymasan, insanları boş yere öldürsen, biz seni mücahid olarak kabul etmeriz. Uyacaksın. Hayatın koysan o şartları koymayacaksın şertlerden olmaz şertlerden vazgeçmeyeceksin şeriat ölçüsü nedir şeriat'te yoktur bir şey gaye vesileyi halal kılmaz bu İslam'ın haricindeki matotlarda var İslam matotunda gaye meşru ise vesile de meşru olması lazım kafiri bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor savaşta diyor Ağaç kesmeyin, çocuk öldürmeyin, yaşları öldürmeyin, çöle e, e, suya zerel vermeyin, e, ormanı yakmayın. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyeleri var bunlarda. Anlatabildim mi? Bunlara uyacaksın hepsine. Hatta Resulullah diyor düşmanını öldürürken e, e, rahmetli devredin. Yani ben şimdi esiri aldım. Kumandan bana dedi esir almayın arkadaşlar dedi. Bizim durumumuz savaşta esire müsait değil. Yerimiz yoktu, yemeğimiz yoktu. Çöfereyi buldunuz, cihatı öldürün. E ben şimdi adamı tuttum, öldüremedim. Tuttum onu. Ondan sonra öldürebilir miyim? Evet, öldürebilirim. Caizdir. Ama Resulullah diyor öldürürken bile rahmetle öldür. Aziyetle öldürme. Yani önce adamın ayağına kuruşun sıkarım, sonra koluna, kulağını keserim, burnunu keserim, alay ederim. Bu caiz değil. Bak o biraz önce seni öldürecektir. En kısa yoldan onu nasıl öldürürsün? Bir kuruşunu sıkarsın yüreğine yani kafasının alırsın, ölsün. Bu rahmettir. Koyunu zebiheyi keserken diyor, rahmetle kez. Görmesin bıçağını, itip bıçağını bile hemen vurduğunda şah damarını çessin. Bu nedir? Bizim dinimiz rahmet dinidir. Peygamberimiz de aleme rahmet olurmuş, göndermiş. Cihad bile niye? İnsanların maslahatı için Allah Teala izin vermiş. Çünkü bir, top, bir toplumda bir azınlık sana karşı gelir. Kuvat elindedir. Sen oları yok edersin. Bir toplumu kurtarırsın cihatla. Evet. Taifel monsur arkadaşlar ee, anlamı şudur. Allah va Resul'ün çizgisinde gideceksin. alimlerin peşinde gideceksin. Bu şartları taşıyacaksın. Nerede olsun Taifel Mansur'a'dır. Ha bugün de cihat üzerine sadece oturtmak da yanlıştır. Evet. Mücahidler de Taif el-Mansur'a girer, alimler de girer. Kim yerinden cihad ediyorsa, o Taif el-Mansur'a girer. Velhamdülillahi Rabbil alamin.